Şunu sormak istiyorum. İnsanın gerçekten kendi hayatına son verebilme hakkı var mıdır? Evet. yani Bu noktayı biraz da isterseniz ayrılmak. Evet yaptıralım. aslında açmak gerekiyor Hı -hı. dediğiniz gibi. Yani ölme hakkı zaten şu an en çok böyle söylenen eskiden şu yaklaşım vardı. Mesela ötenazide de ya da hayatın sonuyla alakalı meselelerde. Şu söylenirdi. Yani hastaya merhamet. Çünkü hasta artık e, hayatını bu şekilde sürdürmek istemiyorsa e, ona merhamet gösterelim. Ya yani merhametti asıl motivasyon hastaya dair yapılan eylemlerde özellikle ötenazi, intihar gibi. Şu an ise e, hak merkezli. Yani bu benim hakkım. Ölmek bir hak. Nasıl ki yaşamayı seçiyorsam ölmeyi de seçebilmeliyim. Yani ölmenin bir hak olduğu. Aslında yaşatça çok... insan seçmiyor. Ha... Bir an, yani baktığımız zaman Cenabı Hakk'ın ona bu Bahşetmesi. dünyaya evet göndermeyi yani, dilemesiyle olan bir kesinlikle. şey. Kesinlikle yani bu İslam bir bakış açısından baktığınızda yani biz zaten en temel noktada onu söylüyoruz. Yani biz burada dünyada yaşamayı seçmedik ki ölmeyi de ne zaman öleceğimizi karar verelim. Yani nerede, ne zaman doğacağımıza karar vermedik. Oca, o yüzden o, öleceğimize de hani veremeyiz. E, firavun'la olan e, konuşmasını Hazreti Musa tam da bunu söylüyor. Hani Hazreti Musa diyor ki benim e, Rabbim öldürür ve diriltir. O zaman evet. Firavun diyor ki hani ilahlık iddiasında ben de öldürür, öldürür ve, diriltirim. ve diriltirim. Aslında evet. şu anda da insanlar bir anlamda o ilahlıksoyundular yani. Evet, Onu ben karar veririm. Dolayısıyla bu anlamda insanın bir meydan okuması aslında. Kesinlikle yani hem meydan okuma hem de dediğim gibi ya bir rol çalma yani bu artık benim rolüm yani karar verme noktasında. O yüzden de eskiden tıp ettiğinde paternalizm derdi yani paternal demek şey demek babacı yani baba en iyisini bilir düşüncesinden hani hasta hakkında en iyisini doktor bilir. Düşüncesi yaygında tıp etiğinde. Şu an paternalist düşünce yerine artık otonomi düşüncesi var. Yani hayır hasta bilir en iyisini. Benim hakkımda en iyi müdahaleyi ben kendim bilirim. Doktor buna karışamaz. Doktor sadece tavsiyede bulunur. İşte aynı düşünce hayatın sonuyla ilgili problemlerde de karşımıza çıkıyor. Yani benim hayatım bu şekilde devam ettirmek istemiyorsam ben Ölmeyi de ben tercih etmeliyim. E peki buna İslam nasıl yaklaşıyor? Yani biraz önce dedim ya İslam aslında çok insana özgür olması gerektiğini, mükellefin anlamının burada anla, vücut bulduğunu söyledim. Şimdi temel nokta şu yani bu hayat bize hayatın sahibi miyiz yoksa emanetçisi miyiz? Evet. Yani bu bardak benim şu an emanet olarak şu an önümde duruyor. Ben bu bardağın sahibi olmadığım için bu bardağı alıp kıramam. Yani sizin bana verdiğiniz bir şeyi alıp kıramam. Niye? Çünkü emanettir o bana. Emanete hiyanet etmiş olurum. Aynı şey beden içinde düşünmek gerekiyor. Aslında tüm varlık için değil mi hocam? Kesinlikle yani hayattaki her şey biz zaten dünyaya aslında halife olarak gönderilmemizin amacı halife demek koruyucu, kollayıcı demektir. Yani sahibi demek değildir. Aslında tam da emanet ki sözcüğünü Cenab-ı Hak yine e, tüm bu varlığı insanın emrine verdiğini söylerken de aslında kullanıyor yani... Emanet kesinlikle, olarak verildi aslında. Kesinlikle yani Efendimizin yine bir hadisi kullukum ra'in yani hepiniz çobansınız yani çoban demek sorumlusunuz, gütlüklerinizden sorumlusunuz diyor. Yani bu çok önemli bir husus. Gerçekten biz hayata karşı sadece kendi canımız bedenimiz değil aslında bütün canlılara karşı biz sorumluyuz. O yüzden de şunu diyemeyiz yani biz özgürlük noktasında evet özgürlüğümüz vardır ama bu emanet çerçevesinde bir özgürlüğümüz vardır. Mesela hayat da böyledir. Biraz önce gemi örneğini vermiştim. Yine Serahsi'nin verdiği bir örnek. İşte idam mahkumu bir adam. Ee, kendi ona de, deseler ki işte boynunu uzat idam edileceğiz. Boynunu uzatabilir mi? diyor. Hmm. yani Çünkü boynunu uzattığında bir bakıma destek sağlamış olacak. Kendi i̇htiyar canına. var orada değil mi? Evet. Bunu bile tartışmış yani. oysa hmm. yani mecbur adam çünkü sonuçta idam cezasına çarptırılmış. Yani bu örneği tartışması bile bana şunu hissettirdi. Yani mesele çok hassas. Ee, çünkü şirkten sonra en büyük günah olarak adam öldürme görülüyor ve Adam öldürmeden de en önemlisi bir kişinin kendine karşı yaptığı öldürmedir. Yani düşünün şirkten sonra en büyük günah olarak görülmesi. Bir öldürmenin ve özellikle de kendine karşı. Yani İslam sadece başkasına zarar vermeyi, çevreye zarar vermeyi değil, insanın kendi canına, bedenine de zarar vermeyi engelliyor. Yani bir insan sırf istediği diye, ya benim canım istemiyor işte koluma atayım gibi şey diyemez. Hani Akıl mantık da bunu demez. Etik de bunu demez. Din de buna ıı, sınır koyar. Çünkü emanetin emanete uygun bir şekilde kullanılması lazım. E, şükür ve e, yani konu konuyu açıyorum. Şükür ve e, nankörlük arasındaki sınır odur. Yani size verilen bir, o, herhangi bir organ olabilir, e, herhangi bir e, kabiliyet olabilir. Ona uygun kullanmak şükürdür. Onun aksine kullanmak işte nankörlüktür. Burada da yani biz Allah'ın bize verdiği emanet görevini aslında yerine getirmediğimizde bir nankörlük yapmış oluyoruz. Ve varoluş gerçeğimizin tam aksine davranmış oluyoruz ki bu bizi de aslında mutlu etmiyor. Yani ben hep şeyi düşünüyordum, acaba işte insanların bu kadar özgürlükçü, olan ve olduğunu düşüne mesela Hollanda öyle bir ülke, liberal bir ülke ve hemen hemen her şeyin e, yasal olduğu bir ülke. Mutlular mı? Gerçekten çok e, problemlerin olduğunu görüyoruz. Yani mesela ötenezi aslında yasal hale geldi. Ama o kadar ciddi problemlerin baş gösterdiğini görüyoruz ki çünkü artık ölüme kapı aralıyor. Yani şöyle düşünün, e, siz hasta insanların e, öl ölümü seçebileceğini söylediğinizde aynı soru yaşlar içinde gündeme gelecektir. O zaman yaşların da ötenezlisini yapmak gerekir. Çünkü onlar da o konuma gelebilecek düşüneli. Yani en azından yaşlar psikolojik olarak böyle bir e, girdabın içine girerler. Yani zaten e, Nazilerin bir dönem yaptı aslında tam da ötenezi yani işte Down sendromlu çocukları engellileri toplumdan ayıklayıp işte üstün bir ırk sağlıklı bir ırk evet sağlıklı ve üstün Hayali. bir ırk yapmak için aslında bir ötenizi uygulayın buna Nazi ötenizi deniyor ama bu tam bir cinayet ve Katil tabii ki. Burada yapılan şey ama aynı mantık. Yani insan dediğin işte herhangi bir hastalığı, herhangi bir problemi olmayan yani Down sendromluyu mesela insan olarak görmüyor. İşte burayı bir kere tartışmaya açtığınızda o zaman kendi insanlığınızı kaybedersiniz. Kendi değerinizi de kaybedersiniz. O yüzdendir ki sadece din değil, bütün hukuk düzenleri de tartışmasız olarak insan hayatını dokunmaz olduğunu İlk olarak söylerler anayısalarında. Niye? Çünkü bunu tartışmaya açtığınız zaman kendi hayatınız tehlikeye girer. Karafi, makas tutuş şeriayı anlattığı kısımlarda çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, dinlerin, ki bunu aynı şekilde Şatibi de söyler, dinlerin gönderilme amacı beş temel değeri korumak içindir. Can, mal, akıl, nesil ve din. İşte canı korumak, aklı korumak ve diyor ki, hiçbir Dünya düzeninde yani hiçbir din yoktur ki bu beş temel değeri koruma üzerine inşa edilmiş olmasın. İşte canı korumak bu anlamda bu beş temelden bir tanesi ve en önemli noktalardan biri ne oluşturuyor?